Merhaba Su Akınına hoş geldiniz. Ben Akgün İlhan. Ben Nurhan Yüce. Ee, Ağustos ayının son haftası, 25-27 Ağustos 2017 tarihinde yaşam için su yaz kampı yaptık. Bu ikinci kampımızdı. Geçen sene de bu zamanlarda yine büyük adada e, yaptığımız kampın ikincisini yaptık. E, tabii bu su yaz kampında pek çok konuyu ele aldık suyla ilgili. Bunlardan birisi de adalarda su idi. Ee, o konuşmamızda o e, ne denir Toplandı toplantıda konuşmacılardan birisi Adalar Vakfı yönetim kurulu başkanı Halim Bulutoğlu bir diğeri de Adnan Garip'ti e, o kadar güzel bir konuşmaydı ki gerçekten de Adalar'da su nasıl tarih boyunca Karşılanmış ve şimdi ne durumda? Bununla ilgili e, bilgiyi elde etmek gerçekten çok zor. Online kaynaklardan veya yazılı kaynaklardan. Dolayısıyla çok orijinal bir surum, sunum gerçekleşmiş oldu. Biz de şey diye düşündük hani kampa katılamayan dinleyicilerimiz de bundan faydalansınlar. Dolayısıyla e, Halim Bulutoğlu'nu telefonla stüdyomuza konuk ettik. Halim Bey merhaba hoş geldiniz. Merhaba. Selamlar. E, Halim Bey, e, size sözü vermeden önce e, hem bir e, grup insana teşekkür etmemiz evet. gerekiyor. E, çünkü biz, e, Akgün ifade etti, 25-27 Ağustos tarihlerinde ikincisini yaptığımız Yaşam İçin Su Yaz Kampı'nı Kartal Belediyesi'nin desteği sayesinde Kartal Belediyesi'nin sosyal tesislerinde gerçekleştirdik. Çok güzel bir tesis. Bu toplantıları yapabilmemiz için birçok olana sahip olan bir tesis. Bu desteklerinden dolayı Kartal Belediyesi'ne çok teşekkür ediyoruz. Sadece onlara değil bu seneki işte bu adalarda su meselesini ele aldığımız toplantıyı da aslında Adalar Kent Konseyi ile birlikte düşündük ve böyle evet. bir toplantıyı koyalım istedik. Adalar Kent Konseyi'ne de teşekkür etmek gerekiyor ama evet. başta şeyde Halim Bulutoğlu'na ve Adnan Garip'e de teşekkür etmek gerekiyor. Çünkü sadece adada su meselesi değildi ele aldığımız mesele. Asıl olarak yani şöyle bir gerçeklik vardır. Adalarda su varlıkları daha kıttır, daha evet. sınırlıdır. Yüzey yani bir nehri, bir akarsuyu yoktur. Bir gölü, yok, bir gölü evet. yoktur. Hı. Buna rağmen bu adalarda tahmin edemeyeceğiniz zenginlikte bir yaşam ee, gelişir. Ee, bu anlatıları sırasında, özellikle Adnan e, Garip'in anlatımı sırasında benim e, bir şeyi çok dikkatimi çekmişti. E, Adnan Bey şey söylemişti söylemişti. Adalardaki e, çiçekler e, İstanbul'a e, götürülmezse İstanbul'da çiçek mezat, mezatı olamaz. Açamazdı e, demişti. E, de. Evet, açamazlardı e, demişti. Biliyorsunuz ki çiçek aslında çok fazla su isteyen bir. Bitki bunca sınırlılığa rağmen işte İstanbul'un çiçek ihtiyacını bile karşılayabilecek nitek de suyu verimli kullanmışlar ki böyle bir faaliyette bulunabilmişler. Bu açıdan adalardaki su yönetimi diyelim yönetim bazen itici olabiliyor ama su kullanımı neye dayanıyordu nasıl bir sistem vardı ki kendi kendine yetebiliyordu tarihin bir zamanında. Konuyu çok canlı bir biçimde anlattıkları için tekrar tekrar kendilerine teşekkür ediyoruz Halim Bey'e ve Adnan Garip Bey'e ve şimdi sözü Halim Bey'e bırakalım çünkü o sunumda aslında adadaki tarihi su yönetimi kullanımını anlattı ve bunun içinde yoğun bir çalışma yaptı Halim Bey Adalarda su nasıl kullanılıyordu? Böyle bir giriş yapabilir miyiz? E, teşekkür ediyorum her şeyden önce. E, adaları seçtiğiniz ve kampı, o güzel kamp adada yaptığınız için teşekkür bundan ederiz. sonra da devamı gelir. Çünkü su yönetimi gerçekten artık dönem günümüzde çok önemli bir konu. E, şimdi adada adanın yer, yaklaşık 2000 yıllık bir tarihinden söz ediyoruz. Yerleşim tarihinden. E, ve bu e, Tarihin önemli bir bölümü ise e, adada oluşan, var olan dini yapılar e, tanımlamış. E, hemen hemen bütün adalar yani 9 adada da manasır kalıntıları var. E, bir bölüm bunların da aktif şu anda. Ve her birinde yapıldığı yere bakarsak eğer su kaynaklarının, kuyurlarının ya da sarnışlarının e, bulunduğunu, su açıdan zengin olan yerlerin seçildiğini, Su toplama havzalarının seçildiğini görüyoruz. Ee, henüz daha adalarda yerleşim çok sınırlı iken e, bunlar vardı. Bu manasırların tamamı vardı. Ve o manasırların da e, arazileri içerisinde mesela bağcılık yapılırdı. Hı hı. E, aynı zamanda tarım yapılırdı. Tarım işletmeleri diyebileceğimiz küçük bostanlar, ufaklı bostanlar vardı. İhtiyaçlarını oradan karşılarlardı. Ve o bostanlar da yine su kuyularının yanındaydı. Aynı şekilde giderek e, yerleşimin e, gelişmeye başladığı bölgeleri bakacak olursak bugün de artık tarihi merkezler sayılabilir. Bunların her biri. Beşada'nın yerleşim yeri, e, tarihi yerleşim yeri. Bunların da e, hem şehre bakan taraf ama aynı zamanda su kaynaklarının bulunduğu yerler olduğunu görüyoruz. E, mesela Heybeli Adada, işte 500'lerde orayı gezen bir seyyah görüyoruz. E, Aya Nikola Kilisesi'nin hemen yanı başında önemli bir kuyunun olduğunu söyler. Yine zaten bütün e, kiliselerin yanında da ayazmalar vardır. Bu ayazmalarda da e, halen kullanılmada gelmektedir. Önemli bir bölümü. E, ve yine aynı şekilde e, Heybeliada'da da örneğin işte bir kuyu mahallesi var ki gelişinin tarihi gelişinin de önemli odağıdır orası. Orada çok büyük bir kuyudan süzüldülür ve i̇şte bu kuyu işte ...bundan 50-60 yıl öncesine kadar vardı... ...sonra üzeri... şeyde kapatıldı... ...asfaltla kapatıldı... ...ne yazık hmm. ki... ...asfalt adaya girdikten sonra yaptığı ilk işlerden bir tanesi... ...bu Türkçelerin üzerini kapatmak olmuş... Evet. ...şimdi o kuyunun hemen yanı, yanın başında bir tarih var... 1960 diye yazılan... ...o tarih edip görebiliyorsunuz aslında... ...demek ki 1960'tan beri... ...o kullanılmış... Yine aynı şekilde da şu anda Deniz Lisesi'nin sınırları içerisinde bulunan uçurum manastırının hemen altındaki Ayazma önemli bir su kaynağı. Ve bu su kaynağı daha sonra 1900'lerin başında yapılan Hebeliada çeşmesinde de su sağlamış. Yani sadece dini yer için değil, sadece askeri lise ya da bahre için değil, aynı zamanda Hebeliada'lıların en önemli çeşmesi olmuştur. Hı hı. O tarihi çeşmede hı hı. şu anda Yine halen kullanılabiliyor Devam ediyor yani kullanılmaya bu, Bunu Burgaz için Genelleştirebiliriz yani bu, Burgaz'daki Aya Yeni Kilisesi'nin hemen, hemen yanı başında Çok büyük bir ayazma var <gülüyor> Çocukların bir zaman oyun Alanı olmuş ee, Ve Burgaz üzerine yazılan yani Büyük kitaplarımda da Bol bol onlardan söz edilir Demek ki yani kuyular ve ayazmalar ve sarnıçlar neredeyse 2000 yıldır adada çok aktif bir şekilde kullanılıyor. Son döneme kadar da bu gelmiş böyle. Hı hı. Suyu temin edilen yerler bu noktalar. Ee, şey, e, siz yine sunumunuzda ifade etmiştiniz. Ayazma e, su kaynağı ama bir yanıyla da hani kutsal su kaynağı ama sadece kutsal olmasına gerek, gerek yok. Su başlı başına zaten önemli bir şey olduğu için zaten kutsal. Evet zaten kutsal. <gülüyor> Ve biz ayazmaları, şimdi şöyle bir şey oluyor biz adanın içinde dolaşırken falan da çok fark edemiyoruz bu tür yapıları. Yani evet. e, sarnıcı da fark edemiyoruz, i̇şte, e, kuyuları da, ayazmaları da fark edemiyoruz. Ayazmalar biraz daha göz önünde, e, fark edilme ihtimalleri yüksek. Ama sizin sunumunuzda belli noktalarda, şimdi de aslında ifade ediyorsunuz, hala göz önünde olan yapılar var. Değil mi? Hala e, görünebilir durumdalar. Var, var yani. Dediğim gibi zaten şu anda de çeşme şeyi kullanılıyor. Yani hı hı. o suyunu e, ayazmadan... E, ve içme mesela. suyu. E, aynı şekilde şeyde Nizam Mahallesi'nde mesela e, bir çeşme vardır. O çeşme gerçi suyunu şu anda şeyden alıyor ana... Yani, e, şebeke'den. Şebeke'den alıyor hı. ama öncesinde de o çeşme vardı ve... Ee, o, o bölgedeki kuyudan almaktaydı. Çünkü o önemli bir kuyuydu. Ee, mesela 1900'lerin başında ee, Kazoğlu diye bir tesisatçı ki adanın önemli tesisatçılarından bir tanesi. Kapadokya'dan gelmiş aile. <gülüyor> aile boyu zaten tesisatçı olmuşlar sonra. Ve onlar ne yapmışlar? Ee, o bölgeki e, işte, aya Konstantin Ayazması da hemen o değil. Bunun başında ve Dinizan bölgesinde Yukarıdan toplanan bütün suları e, bir sarnıçla biriktirmişler. Ve sonra onu e, iki tane buharlı pompayla yukarıdaki başka sarnıçla bağlamışlar. Türk Oğlu Sokağın yakınlarında bir yerde ve oradan da evlere su hattı döşemişler. Yani o bölgenin neredeyse e, 20 30'a yakın evi bu su hattından faydalanarak evlerine su bağlatmış. Henüz de da su yok iken Hı -hı. ya da, e, şehir yok iken... Yani bu kuyuların ne kadar işlevli olduğunun bir göstergesi. Öte yandan biraz önce titreyden söz ettiğiniz çiçekçilikten söz ettiğiniz bu çiçekçilik mesela yapıldığı yerlerden bir tanesi şeydir Aya Nikola bölgesidir. Aya Nikola bölgesindeki bostan çok uzun yıllar kullanılmaktaydı. Peki nasıl kullanılıyor o su ya da nereden geliyor? Hemen Aya Nikola e, kilisesinin anasının hemen yanı başındaki kuyudan geliyor yani. E, o kuyu büyük ölçüde o bölgeyi uzun yıllar e, su ile desteklemiş ve suyu çıkarabilmek için de e, şeyler kullanmışlar, hayvanları kullanmışlar, yani döner dolabı kullanmışlar suyu yukarıya çekebilmek için kuyudan. E, bunu yine öykü kitaplarında işte o anı kitaplarında anlatıyor. Yani e, hakikaten o da bir zaman uzunca süre kendine yeten bir ekonomiye sahipti. Kendi hı hı. ürünü kendi yetişiyor ve karşılığıydı. Ve hatta işte çiçeşilikte olduğu gibi de e, İstanbul'a da ihraç ediyor gibi Böyle bir yerden söz ediyoruz. Ki adalar hani su kaynağı açısından kıt olan diye edilmir. Evet, burada bir de yağmur suyunun kullanımı söz konusu değil mi Halim Bey? Yani bu evlerde başlayan bir sistemden bahsediyoruz. Hmm. Ee, yağmur suyunun da yoğun bir biçimde e, kullanılmış adada. Evet, e, uzun süre yani adalara yerleşimin yoğunlaştığı bir dönem yani bir sayfaya adası olmaya başladığı dönem 1800'lerin ortasından itibarendir. Ve büyük bir konaklar yapılmıştır o zamanlar itibaren. E, ve o konaklarda e, e, her birinde bir sarnıç vardır. Çünkü e, sarnıç önemli su kaynağı açısından e, henüz daha su tesisatı olmadığı için. Ve e, o e, sarnıçlı evler hep makbul evler olmuş. Yani hı hı. adaya daha sonra gelen insanlar... Yaz dönemi için eğer tutacaklarsa, kullanacaklarsa evi mutlaka sarnıç var mı yok mu sorusunu sormakla başlamışlar işe. E, o yüzden de değerli olmuş sarnıçlar. Şimdi de var olan bu konakların büyük bölümünde sanışların halen devrede olduğunu, kullanıldığını biliyoruz. Şimdi içme suyu kaynağı olarak değil ama bahçe sulamak için Bahçesan. kullanılıyor bu sarnıçlar. E, ve tamamına yakın da aktif durumda. Tabii ne yazık ki son dönemde yapılan kimi restorasyonlarda ve e, yeniden yapımlarda bu sarmışların üstünün kapatıldığı hatta betonla doldurulduğunu da tanık oluyoruz. Ama bunların e, çok tekil örnekler adanın tesisatçıları ve adada iş yapanlar bilir ki sarmışlar önemlidir ve önemli kalmaya da devam edecektir. Görüldüğü gibi 1930'lar, 40'lar, 50'ler, evlerin tamamında kuyular ve de sanışlar var ve bunlar işte hakikaten çok modern bir şekilde de kullanılıyor. Hatta hamamlar var içerisinde ve o hamamlara su sağlıyor, i̇şte bulaşıklar, çamaşırlar gayet güzel yıkanıyor, bahçeler sulanıyor, bostanlar sulanıyor ve böylesine bir şeyden söz edebiliyoruz. Toplanan sulardan ya da kuyudan çekilen sulardan evlere de eğer sandıç ve kuyu yok ise su ihtiyacı sakallarla götürülüyor. Eşeklerle, katırlarla ya da şehirden gelen işte gibi damacana sularla bunlar ee, karşılanıyor ama kendine büyük ölçüde yeten bir şeyden söz ediyoruz. Ne zamana kadar? 1950'lere kadar. Tabii ki yeten derken tümüyle su sorunun olmadığı ya da bu sıkıntı olmadığından söz edilmiyor şehirde. Çünkü o zaman işte evlere su gelmiş. E buraya gelen insanlar da evlere su gelsin istiyorlar. Evet i̇şte suyun taşınması büyük bir problem. Hı -hı. E, yönetime. E, yönetim kim? Ada o zaman Büyükşehir Belediyesi'ne ya da şu andaki e, belediyeye bağlı bir şube müdürlüğü. Burada da muhtarlık seçimleri var. Dönem olmuş Demokrat Parti dönemi 1950'ler ve e, yavaş yavaş e, buradaki yerel si, siyasetçilerde hareketleniyor. Özellikle Demokrat Parti çevresi e, ve adaya su taşınması, su getirilmesi konusunda şehirden ve evlere de e, su verilmesi için. Bu baskı sonucu 1952-53 kesin tarihini söyleyemiyorum ama büyük teknelerle adalara su getirilmesi karar veriliyor. Bunun içinde iskeleler yapılıyor. Su iskeleleri hı hı. deniyor bunlara. Her adanın bir su iskelesi var. İleride yapılmaya başlanmış. Ve şu anda da kullanılıyor tabii. Bu su iskeleleri şu anda su taşımak için değil. Daha çok tankerlerin ya da teknelerin yanaştığı ve yüklerini boşalttıkları iskeleler biçiminde ama adları hala su iskelesi olarak durur onların. Evet. 50'lerden itibaren ve önce resmi binalardan sonra da yavaş yavaş büyük konutlara doğru su şebekeleri, boruları döşenmeye başlar. Evlerin içerisine tesisatlar döşenir ve bu 1950'lerden 90'lı yıllara kadar bu şekilde devam eder. Ama yine kuyular, yine sarmışlar aktiftir. Onlar hiçbir hı hı. zaman kapatılmaz. Çünkü her an su kesilebilir Teknenin gez, e, gelişi e, şu ya da bu nedenle gecikebilir. Sık sık lodos patlar. Sık sık sis olur. Evet. Ve diyelim ki tekne e, yanaşamaz ya da Hı -hı. gelemez. Bu nedenle de kesintiler olması ihtimaline karşı her zaman sağmışlar ve kuyular aktiftir. Bu bir ara dönem gibi e, değerlendirilebilir. Ne zamana kadar? 96 yılına kadar. Artık e, taşıma su ile değirmen dönmez gibi bir Deyimden de yola çıkarak e, bu suyu taşımak yerine borularla biz altından acaba geçiremez miyiz diye. Bu defa buna işte Büyükşehir Belediyesi'ne dönüştüğü ve Tayyip Erdoğan'ın e, belediye başkanı olduğu dönemde bu defa İSKİ e, buraya su altından borular döşer hı hı. ve evlere e, bu defa ana şebekeden İstanbul'dan ana kaynaklardan su taşınmaya başlar. Ben tam 96 yılında Odaya geldim O zaman burada bir ev kiraladık Daha sonra bir ev sahibi olduk O zaman Kiraladığımız evinde Daha sonra yaptırdığımız evinde Her zaman salmışları ve depoları Vardı hı hı. ve var olmaya da Büyük ölçüde devam ediyor şu anda Ama dediğim gibi Artık su şehirden Taşındığı konularla taşındığı için Belki o günler yavaş yavaş unutulmaya başlandı ve o nedenle de sarnışların üzeri yavaş yavaş kapatılmaya ya da kullanılmamaya başlandı diye biliyorum. Ama bu çok yaygın bir örnek değil. Hı hı. Sarnışların hala büyük bölümü aktif ve işte ise bahçe sulamada kullanılıyor diye biliyorum. Ama kuyular sarnışlar kadar kullanılmıyor yani kuyularda ciddi bir azalma var değil mi? Var var evet. Hı hı. Yani e, şimdi Adnan Garip e, son kuyuculardan, evet. e, o da biliyorsunuz sunum yapmıştı, hı hı. birlikte yapmıştık sunumu. Neredeyse son 4-5 yıldır hiç kuyu açmıyorum demişti değil mi? Yani, e, Daha uzun süreden. Hatta 15-20 sene evet. demişti. Evet, 15-20 yıldan beri hiç kuyu açmadım dedi. Evet, evet. Hı hı. Yani evet. artık kuyu açan kimsenin olmadığını da, e, da. ifade etti konuşmasında. Aslında bir yani bir ara dönemden bahsediyorsunuz. Adanın işte sarnıçlarıyla, kuyularıyla yağmur suyunu biriktirme yöntemiyle bir yandan kendi varlıklarıyla idare ettiği ama bu yanı sıra işte yine de taşıma suyla da e, kimi ihtiyaçlarının karşıladığı bir dönemden tamamen artık e, dışarıdan şebeke Hı, suyunun evet. e, öncelikli olduğu bir sisteme doğru Geçiş yapılmış durumda. Şimdi sizin sunumunuzu yaparken e, bir katılımcılardan birisi sormuştu. Olağanüstü bir durum olsa, bu şehir hatlarında e, şey, illetim hattında falan, evet. bir sorun olsa su iletim hattında e, adada nasıl su ihtiyacı karşılanabilir büyük bir sorun oluşturur Doğru. diye konuşmuştuk. Evet evet yani haklısınız aslında bunun için deprem olmasına da gerek yok. Evet herhangi bir felakette. Hı -hı. Suyun 20-30 metrelik bir derinlikten geçiyor zaten adalarla e, Ankara arasındaki suyun derinliği o kadar ve o bölgede ne yazık ki zaman zaman bir takım kazalara e, yol açılabilecek bir şey balıkçılar giriyor ağlarını bırakıyor diğerlere takıyor ve doğal gaz borularına olduğu gibi işte su borularına da zarar verebiliyor işte onlardan bir tanesi gelip su borularını koparırsa o zaman <gülüyor> evet, <gülüyor> e, dönüp hı -hı. Döneceğiz. Başa belki tamirat uzun sürecek. Ve o sırada da büyük bir sıkıntı çekilebilecek. Yani peki buna hazırlıklı mı adalar? Ebevallaha şehirden daha hazırlıklı olduğunu söyleyebilirim. Doğru. <gülüyor> <İşte gülüyor> evlerin büyük bölümünün büyük bölümün demesem bile eski evlerin büyük bölümünün tamamında aktif olan sanıklar var. Temizliği yapılıyor mu yapılmıyor mu bunlar tartışmalı bir konu ama eğer bahçe böyle bir şey gelir ise herhalde onların hepsi e, temizlenecektir ve hepsi tekrar aktif hale getirilebilecektir. Bunu kullanan, aktif olarak kullanan dediğim gibi bahçe sulamada en azından kullanan yerlerde var. Onların sayısı hemen hızla artacaktır. Bu anlamda bakıldığında deprem konusunda olduğu gibi konusunda da adaların şeye göre daha şanslı olduğunu söyleyebiliriz. Evet. Bu çok güzel bilgileri aslında sizin toplamanız oldukça uzun bir süreç değil mi Halim Bey? Bundan da bahsetmiştiniz biraz. Pek çok kitap, anı kitabında adalarla ilgili Doğru evet. çünkü hoş bir konu yani sunu evet. kilesi çok temel konulardan bir tanesi Adada ve bu konuda da herhangi bir araştırma yok. Evet. Yani bu başlıkta yapılmış bir çalışma olmadı. Aynen. Siz bana böyle bir sunum yapar mısınız diye sorduğunuzda ben döndüm ne evet. işte zaten Adalar Vakfı tarafından yayınlanmakta olan Adalı yayınlarındaki anı kitaplarına ya da bu konuya çıkabileceği kitaplara baktım hepsini tek tek o gözle tekrar bir okudum. Onunla yetinmedim, Büyükşehir Belediyesi'nin meclis kararlarına girdim, bunlar da 30'lardan 80'lere kadar yüz binlerce karar, onların büyük bölümünü taradım. Ee, ve müthiş bir arşiv de çıktı bana şimdi oturuyorum evet. arıl arıl bunları. Kitap haline getiriyorsunuz Salim bakıyorum. Bey değil mi? <gülüyor> Dört gözle bekliyoruz o kitabınızı. Yani bize. ne konuşmanız ne de işte bizim e, radyo programımız bu bilgileri, bu canlı tarihi e, aktarmaya yetmeyecek. E, aynen, bunu bir aynen. kitap haline Hı. getirmeniz. Elzem oldu. Çünkü faydalanabileceğimizi düşündüğümüz bilgiler bunlar. Sonuçta hep dönüp dönüp vurgu yapmaya çalıştığımız şey şu. Siz bir ara konuşmanızda söylediniz. Taşıma suyla değirmen dönmez deyip ee, şebeke hattına bağladılar adayı ama bütün e, su e, taşıma su anlayışı yani. şu anda var olan yerde suyu verimli kullanmak o bölgede kullanmak üzerine değil başka bölgelerden su aktarma üzerine bunun ekonomik ve ekolojik maliyetleri çok yüksek oluyor. Ee, bunu tarihte başvurmadığımız dönemlerde vardı. Başka yönetim biçimleri Kullanım yöntemleri de vardı Bunu hatırlamak tekrar tekrar talep etmek Bugün çok daha önem arz ediyor Su krizinin derinleştiği Bugünlerde evet, Bizim süremiz çok azaldı Maalesef Hatta bitti e, Çok teşekkür ederiz Bir Teşekkürü de şey noktasında iletelim size Bu Sadece sunumunuz değil Daha sonrasında birlikte bir gezi yaptık Adakent Müzesi'ne Adalar Müzesi'ne Müzesi O müzenin hayat bulması gösterdiğiniz çabadan dolayı size ve Adalar Vakfı'na ve diğer ortaklarına bu işin. Çok teşekkür ederiz. Çok canlı bir müze olmuş. Objelerin sergilendiği değil, aynı zamanda objelerin hikayelerinin yer aldığı bir müze inşa etmişsiniz. Küçücük diye gözüküyor dışarıdan ama içi e, cidden gezilmeye e, değer bir e, yer haline gelmiş. Evet. Bu emeğinizden dolayı da e, teşekkür ederiz. Evet. E, ziyaret etmek isteyenleri. Evet, herkesi davet İşlet edelim adaların Evet, Çok teşekkür ederim. Çok, Çok teşekkür ediyoruz. Ve bu vesileyle de Adana'nın bir zamanlar ki telşacçılarına, kuyucularına da bir selam yolluyorum. Evet. Andon Franguli var, e, Abidin Kuyucu oldu, Yaşar var, Sokrat Poridis var, Tercih var, Yorgo Mano var ve da var. Gerçekten onlar olmasa herhalde. Evet. E, su konusunda epeyiz. Adnan Garip'e de Peki. teşekkür edelim evet, son kuyucularda. Evet. Onlara Peki. bugünkü evet. Adnan Çok Güzel. teşekkür ediyoruz Halim Bey tekrar. Su hakkında bu haftalık evet. bu kadar diyoruz. Hoşçakalın. Hoşçakalın.